RT'den herkese merhaba. Bugün 22 Mart Perşembe saatlerimiz 20 çift sıfırı gösteriyor Çağdaş Düşünmeye. Hoş geldiniz. Her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe'de bu akşam da Doktor Niyazi Kahveci ile birlikte düşünmeyi konuşacağız. Farklı konu başlıklarıyla ele alacağız düşünmeyi ancak tüm program birbiriyle bağlantılı nitelikte. Bütün programlar birbiriyle bağlantılı nitelikte diyelim. Dolu dolu iki saatimiz olacak. Başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. İyisiniz, sağlığınız yerinde. Evet, evet iyi, hocam, iyi. seyircilerimiz bazen soruyor. Hocamız nasıl, iyi mi, sağlığı yerinde mi diye ne dersiniz? Yani bu bizim toplumumuzun böyle bir güzel damarı var. Ee, soruyorlar, diyorlar hocamız zayıf görünüyor, bir hastalığı mı var acaba? Ee, tedavi ettirelim çünkü hocamız uzun yaşamalı, bize düşünmeyi öğretmeli. Evet. Bunlar çok duygulandırıcı sözler tabii. Ben kendilerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Henüz bir rahatsızlığımız yok. Ama şu seriyi yapıp tamamlayabilirsek 14-15 hafta diye planladık. Ondan sonra da ne olursa olsun pek umursamıyorum. Çünkü inşallah bu güzel topluma gelecekte kıyamete kadar var olması için en önemli, gerekli olan bu kanalın açılmasında bir katkım olursa ben e, görevimi yapmış göreceğim kendimi. Çünkü benim bütün bu donanımlarımı, birikimlerimi, eğitimlerimi yurt içinde, yurt dışında bizim milletimiz, devletimiz e, karşıladı. Yani baba parasıyla olmayacak şeyler, e, milyonlarca lira harcanarak e, yapılabilecek eğitimlerdi. Ben de sadece bu vebalimi, sorumluluğumu ifa etmek için e, bu programı e, bu, e, bize hani halkımız için temin eden bu kanala da çok teşekkür ediyorum. E, sonuçta bunlar e, havaya gönderilmiş olacak. Eskiden şey denirdi, yap denize at balık bilmezse halik bilir diye. Şimdi yap havaya at, halk bilmezse Google, YouTube bilir, kıyamete kadar bunlar yaşayacaktır. Bunları yapmaya çalışanlar önce kendilerine sonra da toplumumuza büyük katkıları olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Hocam geçen hafta yapay zekayı konuşacaktık, yarım kaldı. Şimdi bu hafta buna değineceğiz. E, yapay zeka insanların çok merak ettiği bir konu. İnsanlığın sonu mu geliyor diyenler var. Bunu konuşacağız. Aklın kaça ayrıldığını e, anlatacaksınız bize. Düşünmeyi tamam. alt başlıklarıyla inceleyeceğiz. Sokak röportajımız var. Hmm. Her hafta akıl nedir, düşünme nedir diye soruyoruz. Başka sorular da ekliyoruz. Hmm. Bu hafta akıl nedir, düşünme nedir dedik. Bir de felsefe nedir diye sorduk. Hmm. Şimdi buradan da aslında biraz önce bahsettiğiniz ne kadar kalıcı olursa o kadar iyi dediniz. Sizin bir de felsefe okulu projeniz var ya, evet. aslında ilk programda bahsettik ama biraz daha bu konudan bahsedebiliriz. Sizin bir amacınız da bu aslında, felsefe yani, okulda kurmak istiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu da bile sizin bu iştiyakla söylemeniz, toplumumuzun bunu ne kadar ihtiyaç olarak gördüğünü de ortaya koyuyor. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum bu güncelleme konusunu dile getirdiği için fakat güncellemeyi yapabilmek ancak filozofların düşünürlerin işi ve bu da bir bütün yani sadece ilahiyat alanlarında değil sosyal bilimlerde ve fen bilimlerde ve ilahiyatlar eş güdümlü olarak toplumsallı kolektif zihniyeti çağdaşlaştırmamız gerekiyor ki bunları yapabilelim ben Sayın Cumhurbaşkanım'dan halkımız adına talebim şudur. Bu felsefe üniversitesini kurması, bunu kurması durumunda asıl o zaman bu toplumun tarihine geçeceğinden çok eminim. Çünkü bilimsel ve felsefi analiz yaparak söylüyorum. Bu çok önemli bir şey. Çünkü ileri dünyayla, ile, çağdaş dünyayla aramızda binlerce yıl bir mesafe var düşünme açısından bu mesafeyi en aza en kısaltmaya uğratmanın tek yolu yoğun bir şekilde her alanda felsefe yapabilir hale gelmek yani sistemli düşünme yapabilir hale gelmek bunun da yolu felsefe üniversitesi kurup orada yetiştireceğimiz e, her kürsünün felsefen sosyal ve ilahiyat teoloji kürsülerinin e, felsefecilerini bütün üniversitelerin kürsülerine e, gönderip oralarda e, bunu yukarıdan aşağıya doğru yapmalarını sağlamaktır bunu yapmadığımız sürece e, bundan sonra varlığı sürdürmekte e, çok zor ben bir e, aydınlanma e, çağ ile ilgili bir e, e, referansta bulunmak istiyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın efendim bu güncelleme e, sözüyle verdiği desteğin, açtığı yolun önemini anlatması açısından aydınlanmanın en önde gelen filozofu Kant'tır. İmanuel İmanel Kant. 18. asır. O asırda Avrupa'da çok sayıda İmparator ve kral var. Fakat o sadece bir tanesine teşekkür ediyor. O da Büyük Frederik. Alman Prusya kralı, İmparatoru hükümdarı neyse artık ona teşekkür ediyor. Neden? Aydınlanmaya verdiği katkıdan dolayı sadece. Biz de aynı şeyi aynı Teşekkürü. Teşekkür. Bu cumhurbaşkanımıza yapmak istiyoruz. Ve bakın diğer kralların hiçbirinin e, asırlar boyu ve özellikle o dönemde Avrupa'da hiçbirinin ismi geçmez. Ama bugün biz felsefe derslerinde bu büyük Frederick'i hep okuturuz. Bu katkısından dolayı. Şunu bilmek lazım. İslam'ı fiziksel, animal algı kalıplarına değil zihinsel, hüminal algı kalıplarına dökerek algılamak gerekir. Çünkü İslam fiziksel değil, zihinsel bir dindir. Bu arada bir beyanda daha bulunmak istiyorum. Programımız henüz iki, iki olmasına rağmen bu üçüncü. Ben ülkemizin gündemine bu düşünme konusunu taşıdığımızı görüyorum. Gerek yazılı, gerek görsel medyada ve halk arasında da bu artık konuşulmaya başlandı. Bu terminolojiler, bu kavramlar, bu içerikler kullanılıyor. Halkın istediği bunun nasıl yapılacağını kendilerine öğretilmesi. Hı hı. Elbette biz programlarımızın akışı içerisinde bunları öğreteceğiz. Hatta burada da uygulamalı yapacağı sırası geldikçe... Hatta çağımız öncesi durumla bugünkü durum arasında nasıl bir değişim oldu bunları da anlatacağız. Fakat bu işlem yapılırsa vardır. Düşünme işlemidir, zihinsel bir iştir. Yani ağızla yapılacak bir iş değildir. Bakın ağızla akıl arasında 5 santimlik bir mesafe var. Ama biz bugün kolektif olarak, toplumsal olarak bu 5 santimi bir türlü kat edemiyoruz. Ve herkese bakıyorum. Herkes ağızla iş yapıyor. Sadece ağız, zihin, akıl düşünmeyle hiçbir iş yapılmıyor. Dolayısıyla ağızla yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? Başkasının ürünlerini satıyorsunuz. Kendi ürününüzü satamıyorsunuz. Şimdi o nedenle daha sonra gene detayını anlatacağım. Şimdi bir giriş olarak söylüyorum. Ailelerin, evdeki ana babaların da bu düşünme işlemini yapması çok önemli. Hı hı. Çünkü hem gündelik hayatları için hem onlardan oluşan toplumun toplumsal hayatının kalitesinin artması için daha da önemlisi bu çocuklarına yansıyacağı için gelecek nesillerde Akıl ve düşünme alanında ilerleme sağlanabilmesinin yolu da budur. Hatta bu ana, ilk ve orta, hele lisede bu iş bitirilmesi lazım. Ama biz üniversitede görüyoruz ki hiçbir eğitim kademesinde bunlardan söz edilmemiş, öğretilmemiş, uygulama yapılmamış bir durum var. Daha çok ezbere gidiyoruz değil mi? Ezber de yok artık, bilgi de yok, hiçbir şey de öğretilmiyor. Tamamen bilgisiz ve düşünmesiz geliyor yeni nesiller. Bu beni çok korkutuyor toplumumuzun geleceği açısından. Hakikaten Türk toplumu çok yanlışlar yapanlar var. Birbirini, toplumunu sömürenler var. Ama demin de söylediğim gibi toplumumuzda, Türk toplumunda bir damar var çok güzel bir damar Bunun, bu damar nedeniyle bu toplumun kıyamete kadar var olması lazım ama şu gerçeği de bilmemiz gerekiyor ki çağımızda ve bundan sonra sevsek de sevmesek de bütün işler artık beşeri zihinsel düşünme üzerinde dönüyor bu nedenle düşünme işlemini yapmayı öğrenemeyen beceremeyen onunla oluşmayan ve onunla ürün üretemeyen toplumların bundan sonra varlığını sürdürmesi çok zordur hatta imkansızdır evet çünkü çağımızın güç unsurlarına baktığımız zaman yani bu çağda güçlü olabilmek için hangi güç unsurları gerekiyor bunlara baktığımız zaman Göreceğiz ki temeli yine felsefe ve sistematik düşünmeye dayanıyor. Ama çağımıza kadar fiziksellik, bedensellik egemen olduğu için Allah vergisi a priori dediğimiz verili kol gücüyle, beden gücüyle savaş yapılıyordu ve büyüklük galibiyet onunla sağlanıyordu. Ama 18. asırdan sonra İşler koldan kafaya geçti. Bedenden zihine, fizikten düşünmeye geçti. Ve bundan sonra artık bütün güç unsurları, milli güç unsurları, insanlığın güç unsurları tamamen düşünme işlemiyle üretiliyor. Mesela bakalım nedir bu güç unsurları? En sonunda finans, kapital, para geliyor. Peki onu ne üretiyor? Sanayi üretiyor. Onu ne üretiyor? Teknoloji üretiyor. Onu loji dediğimiz bir bilim var ki maalesef ülkemiz bunun henüz farkında bile değil. Ne olduğu ve nasıl yapıldığını da bilmiyor. Bilim diye hep biz tek kelime kullanırız. İleriki programlarımız onların da Hı, ne olduğunu, tabii nasıl yapıldığını anlatacağız. Ama loji... Efendim, onu bilim üretiyor onu da felsefe yani sistemli düşünme üretiyor yani önce felsefeden mi başlıyor kesinlikle felsefe o yoksa sizin toplumunuzda diğer güç unsurlarının sizin olması sizin tarafınızdan üretilmesi mümkün değildir o nedenle sloganımızı her hafta tekrarlarız tekrarlamamız da lazım o da şudur Kirarlık kapitalle kapitalizm, kiralık felsefe ile bağımsızlık olmaz. O nedenle bunu tekrar hatırlatayım. Bizim programlar bir seri halinde ders programları gibidir. Bir sonraki programı anlayabilmek için önceki programları dinlemek gerekiyor. Evet, bunu da YouTube hesabına ekliyoruz hocam. He. Kahire Kültür TV'den, YouTube'dan bulabilirler. bulabilirler önceki hesap, önceki yayınları bu hesaptan bulabilirler. Bu Ondan arada benim de e, web sayfam var. Siz Ve de orada, orada paylaşıyorsunuz. Hem onları paylaşıyorum, Hı -hı. hem de burada söylediğim e, sistemin uygulama örneklerini yazılı olarak oraya da koyuyorum. Hı -hı. İşte. Bir haftada iki haftada bir, bir yazık koyuyorum onun adı da web sayfamın adı da Ulusal Demokrasi Enstitüsü.org'dur. Oraya girerlerse gerçekten yani biz bütün toplumun bunu yapmasını beklemiyoruz mümkün de değildir ama toplumdan birkaç kişi çıkar da bunu yaparsa hem kendisini kurtarır hem de toplumunu kurtarır. Şimdi bir kişi değersizdir, hiçbir şey değildir dememek lazım. Emin olun ki bir kişi çok önemlidir. Çünkü bütün büyük davalar bir kişiyle başlamıştır. Bir kişi, on kişi, yüz kişi düşünürümüz olsa şu anda Türkiye'nin bu problemlerinin çoğu çözülür. Yüz tane düşünürün olmayınca bu problemler katlanır yüz bin tane olur. Çünkü artık çağımızda bütün problemler kafasal, zihinsel, düşünsel problemlerdir. Bunlar akılla çözülebilir, ağızla çözülmez. Bunlar akılla çözülür, kıl ile çözülmez. Ama biz... Maalesef orada da yazdığınız evet, evet, seçtiniz. Hocam. Teşekkür ediyorum. Benim hoşuma gitti Siz hocam o. Siz okuyun onu. Okuyayım tabii. Hı. Aklın egemenliğindeki bir çağda kılın egemenliğinde olmak çağdaş zihinliliğe geçemeyip çağdaşa bedenlilikte kalmaktır. Evet. Tebrik ediyorum. Bunu bana bir dosyamı hatırlattı bu. Atasözümüz yine. mikroçiplerin egemenliğindeki bir dünyada makro cübbelerin egemenliği varsa orada kıyameti bekleyin. Evet. Evet. Şimdi kılın egemenliği oraya da gireriz daha sonra biraz daha ayrıntısına bakarız tabii, değil mi? Tabii. Bunlar e, çağımız öncesi ve çağımızı da formüle eden cümlelerdir. İçleri bunların e, yüzlerce Kitaptan oluşan literatür bilgi içeriyor. Hı hı. Zaten ben bunları bu yüzlerce eserleri inceleyip, irdeleyip, analiz edip, okuyup, algılayıp salgıladığım şeylerdir, hı hı. cümlelerdir. Onların sıkıp çıkardığım suyunun cümleleridir bunlar. İstesek de istemesek de bugünkü realite budur. Evet. Şimdi yalnız... Ülkemizde bir işportacılık dediğimiz bir hastalık var. İşportacılık hastalığı. Nedir Başkasının malını satmak. Hatta problemleri sektöre dönüştürüp satmak. Yeni bir sözü taraftarı veya karşıtı diye sektör yapıp satmak. Satarak kendi halkına satıyor tabii. Kendi halkını sömürmek. Örnek verelim mi buna? Her şey örnek. Mesela anti diyelim. Anti Tabii. Bir sömürü düzeni mi? Tabi anti yaparak kendi insanınızı sömürüyorsunuz. Hı. Halbuki emperyalistler sizi nasıl sömürüyor? Zihinsel işlem yaparak icat ettiği, ürettiği güçlerle sömürüyor. Sizin buna karşı ağızla veya bedenle karşı durmanız mümkün değil. Yani eylem yapıp slogan atmakla olacak iş değil mi diyorsunuz? Bilakis kendi halkınızı sömürüyorsunuz. Bununla baş etmenin tek yolu onlar bu emperyalizmi yapma gücünü elde ettikleri şeylerin bir kısmını veya bir parçasını yaparak, üreterek ki bu da zihinsel düşünme işleridir. Bunları yaparak ancak buna karşı durulabilir. Hı hı. Ahızla, bağırarak, söyleyerek bir yere varılmaz. Evet. Bu aynı güncelleme konusunda da öyle. Bir kısım güncelleme taraftarı, öbür kısım güncelleme karşıtı. Hı hı. İyi de kardeşim. Ortaya bir teori, bir Kur'an Felsefi ve bilimsel bir kavram, bir bilgi, bir şey koyuyor ortaya. Hiç kimse de yok. Hiç kimse de yok. Hocam bu güncelleme ile ilgili bir 34. Hı? İl Müftüler İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesinde güncelleme ile ilgili bir şeyler de yer aldı. Hı. Yani farklı başlıklar vardı ama güncelleme de yer aldı. Orada diyor ki bazı fıkih hükümleri değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir diyor. Biraz bunu değerlendirelim yani bu sonuç bildirgesinde güncellemeyle ilgili yer alan maddeyi. Şimdi bu şeyi metni ben okudum. Okudunuz. Okudum. Evet. Yani herhangi bir bilim dalı ve felsefi disiplin açısından uluslararası çağımızın dünya entelektüel ve bilim piyasasında. Değeri, değer olacak, değer bulacak bir tane bulguya rastlanmamıştır. Hı hı. Çünkü slogan ve vaaz e, yapılmış. Ben Diyanet Teşkilatı'nı hiçbir zaman e, eleştirmem, takdir de ederim. Ama teşkilat değil ki, Türkiye'de teşkilatlar, kurumlar baştaki kişiyle kişnerler. Diğerlerin hiçbir önemi yoktur kurumlarda Türkiye'de. En baştaki kişi önemlidir. Ben tabii en baştaki kişinin akademisyen profesör olması nedeniyle hı hı. reformun ne olduğunu, yani bir örnek olarak nasıl yapılması gerektiğini ortaya bir kuram halinde koymasını beklerim. Evet, profesör Doktor Ali baştan mı bahsediyor. Kişilerle işimiz yoktur bizim. bizim Başlayınca işimiz, direkt aklımıza o geliyor. Tabii Fark etmez. Daha önceki de aynıdır, <gülüyor> öbürü de aynıdır. Efendim, önemli olan e, çağdaş anlamda bu işleri yapmaktır. Şimdi, bu nedenle bunlarla hiçbir şey çözülmez. Fetvalarla, toplanıp karar almalarla bu işler çözülmez. Burada çok büyük bir zihinsel ihale var. Herkes parasal inşaat ihalelerinin peşinde koşuyor. Bütün kuruluşlar. Hepsi bina yapıyor. Çok güzel para transfer ediyorlar. Ama hiç kimse para getirmeyen ama maaşını aldığımız topluma karşı vebalimizin olduğu zihinsel sorun çözme ihalelerinde yokuz. Yazık oluyor. Yazık oluyor. O nedenle ee, bu konular bu konular oturulup e, felsefi ve bilimsel yöntemlerle yapılması lazım. Hı hı. Benim şu kitabımı Çağımız ve Türkiye tekrar gösterilecek. Evet. Şöyle. Bu 5 milyon yıllık insanlığın e, düşünme alanındaki gelişim güzergahını ki gıdım gıdım olmuştur ve her dönemde birkaç tane aykırı düşünenler sayesinde olmuştur. O aykırı düşünenler hep yok edilmişlerdir egemen güçler tarafından, halk tarafından değil. Çünkü bu düşünürler halkın hayrına düşünüyorlardı. Ama çıkarcı egemen güçler bunlara hep karşı çıkmış, ellerinde de güç olduğu için zehirlemiş öldürmüş, diri diri yakmış, mahkûm etmiş. Evenim gerçeği yok sayarak yok edemezsiniz. Tabii hocam insan düşündükçe tabii aykırı düşünmeye başlıyor. İşte düzenden daha farklı düşünmeye başlıyor. E, toplumu da farklı bir yöne çekiyor. Bu da yani Ama ne Üstekilerin işine gelmiyor o zaman değil mi? Üsteki değil sadece yani, egemen. Erkilerin, gün, egemenlerin evet. O gün ondan nemalanan, halkı hı hı. sömüren bu resmi olur, gayri resmi, özel evet. olur devlet olur yani. Hı. Çok var. Bunların işine gelmediği için dışladılar. Dışladılar da ne oldu? Bir asır sonra, ya bin sene sonra gittiler onların ölü bedenlerine yapıştılar. Bakın Farabi, Yunus Emre, Mevlana, i̇bn Sina, i̇bn Rüşd bunlar hayatlarındayken hep dışlandılar hem de o dönemde tabi dünyada hep din olduğu için Aristot, Sokrat'la Sokrat'lar kafir ölümü hala savunmasını okuyoruz biz ya, mesela değil kafir mi? Kafir olarak ilan edip bu hı hı. saydığım Yunus Emre Mevlana hepiniz onlar da kafir ilan edilerek cenazelerine gitmediler ama bugün görüyoruz ki bin sene sonra herkes onlara yapışıyor neden? Çünkü bin sene sonra düşünme dünyada egemen oldu ve sizde bugün yapışacağınız canlı bir düşünür de yok, bin, bunların arasındaki bin senede de yok. Olmadığı için gidiyorsunuz bin sene önceki düzeydeki düşünürlerinize yapışıyorsunuz. Hocam şimdi bu istişare toplantısının sonuç bildirgesinde bir de şöyle bir ifade var. Diyanet akademisiyle personel niteliği ve din hizmeti kalitesi artacaktır diyor. Ne Neyin kalitesi artacak? İşte ben size onu Pratiğin duracağım. kalitesi artacak. Pratiğin ne kalitesi? Zaten yaptıkları tek iş var. Namaz kıldırmak. Başka bir şey yok ki. Hı hı. Bir de ezan adı altında sala adı altında vakitli vakitsiz bağırmak. Başka yapılan bir şey yok yani. Kardeşim, ağızla hiçbir sorun çözülmez bu çağda. Hele de bağırmayı kendi kanunlarında suç yapıyorsun. Ahlakla kötü diyorsun. Dinde günah diyorsun. Yaptığın tek iş bağırmak. Ya sen ne Kur'an'ı dinliyorsun, ne medeniyeti, ne hukuku. Kur'an-ı Kerim diyor ki, Lokman suresi 19. ayet. Yürüyüşünde mütevazi ol. Bu ayeti kerimeyi biz piyasaya sürdükten sonra sayın cumhurbaşkanımız da üç kez kullandı bunu. Ben görüyorum sayın cumhurbaşkanımız bizim şeyleri kullanıyor ya web sayfamızdan alıyorlar veriyorlar ona ya da buradan alıp veriyorlar. Memnunuz mutluyuz ama bunların birikimsel hale gelmesi lazım. Bir damlaya damlaya göl olup bir rezerv haline gelmesi lazım ki sonuç versin. Yoksa bir avuç sudan e, filiz türemez. Daha çok su olması lazım. Yürüyüşünde mütevazı ol. Kur'an-ı Kerim ayeti bu. Kimse dinliyor mu? Sesini alçalt, bağırma diyor. Kimse dinliyor mu? Daha devamı var ki asıl şey o. İnne les hamir. şunu bilin ki diyor seslerin en çirkini eşrek sesidir bunu Kur'an söylüyor sen ne yapıyorsun bilakis volumeları ses tonlarını açarak bağırıyorsun bebek çocuk hasta rahatsız oluyor mu olmuyor mu diye düşünmeyen bir din anlayışıyla sen dini buna indirgemişsin ki din öyle değil Bununla çağdaşlaşma taslayacaksın. Şimdi burada bahsettiğiniz şey nedir? Yani bağırmak. Bağırmak. Ezan mı? Ezan mesela? okun. Ezan da hem de ezan aletileri bir de aletleri bir de sala çıkarıldı ki uydurma bir şey. Vakitli vakitsiz şimdi cuma akşamları, cuma sabahları, kandil günleri, geceleri. Bir ölü olduğu zaman filan böyle vakitli vakitsiz bakıyorsun biri bağırıyor. Kardeşim, ezan okunmasında sorun yok, okunsun. Ama bunu çağdaşlaştıracaksın. Çağdaşlaştırmayı becerebilmen için çağdaş versiyonunu bileceksin. Nedir? Bağırmak yok. Aşırı uzatmak zaten tecrüt bilimine, ilimine göre haram. Bir de müzik malzemesi yapmak o da haram. Yani bir sürü e, şeyleri vardır. İnsanların duygularını bastırarak okumak değil, düşünlerini çalıştıracak şekilde okumak. Yani bunlar bilim ve felsefenin işi. Çağdaş güncel versiyonu bir konunun bilinmediği sürece hiçbir şey çağdaşlaştırılamaz. Mesela hocam ezanda bir değişiklik yapıldığında bu toplumun tepkisini çekmez mi? Nasıl karşılar toplum bunu mesela? Beni toplum ilgilendirmez. Ben... Felsefe ve bilim açısından bakarım. Hı, Teoloji bakarız. açısından bakarım. Hı hı. Oturalım. Teolojiye göre, bilime, felsefeye, çağdaşlığa göre nedir? Çağdaşlaştırma böyle olur. Hı hı. Gerçek dindarlaştırma da böyle olur. Bunların hiçbiri bunlara uymuyor. Aykırı yani. Şimdi asıl anlatmak istediğim şudur. İnsanlık bu çağa 1500 yıllık, hatta 2500 yıl son 1500 yıllık felsefi düşünme işlemi yaparak ulaştı. Kimdi bu felsefi düşünme işlemini yapanlar? Hem de papalığın kilise teşkilatında, kurumunda ruhbanlık, rahiplik, papazlık din adamı görevi yapanlar idi. Bunlar kilisenin, papalığın katı cezalandırmalarına ve yasaklamalarına rağmen, rağmen gizli ve kaçamaklı düşünme işlemi yapan bu din adamlarıdır. Bunu yaparak o günkü, o günün mevcut, müesses çağ dışı kalmış din anlayışını aşarak yaptılar. Şimdi eğer siz düşünme işlemi yapmazsanız aklınızın mevcut çapı hiç genişlemez. Aklınızın mevcut çapı genişlemeyince ileriye gidemezsiniz. Çünkü mevcudun ilerisinde ilerisine gidebilmek için öncelikle aklınızın Mevcut çapını genişletmeniz lazım. Gelen sorulardan biriydi hocam. Evet. Akıl çapımızı nasıl genişleteceğiz diye. Bu arada ben e, numarayı bir tekrarlayayım. 0545 357 42 13. E, bu numaralı hatta WhatsApp'tan bize e, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Altta da ekranda da yer alıyor zaten numaramız şu anda. Bu numaradan sorularınızı iletirseniz burada biz tek tek, tek okumuyoruz ama... Hocamla bakıyoruz mesajlara, soruları çıkarıyoruz ve programın içinde yer veriyoruz aslında. Yani isim isim yer vermesek de programın içinde sizin sorularınıza yer veriyoruz. Yine sorularınızı yöneltebilirsiniz bu şekilde ve akıl çapı demiştik. Akıl çapı nasıl genişleteceğiz demişti bir i̇şte izleyicimiz. Akıl çapı genişleyince bir önceki akıl çapının ürettiği ve o dönemde rasyonel görülen şeyler bir anda irrasyonel oluveriyor. O nedenle e, bırakın bin yıl önceki, bir asır önceki şeyler bile hele günümüzde on yıl, beş yıl önceki şeyler bile artık aklın çapı sürekli genişlediğinden ve çok hızlı e, sürede genişlediğinden irrasyonel duruma düşüyorlar. Dolayısıyla bin yıl önceki alimlerin akıl çapıyla bugünkü e, akıl e, çapına hitap etmek mümkün değil. Çünkü onlar o günkü dönemde rasyonel gördükleri şeyleri bugünkü dönem irrasyonel görüyor. Burada büyük bir iş var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu düşünmemeye, düşünmemeye destek vermek sonuçları itibariyle teröre destek vermek gibidir. Nasıl ki teröre destek verenler mutlaka bir gün o terör o destek verenlere de geliyor, geri dönüyor, saldırıyorsa düşünmeyi engelleyenlerde bir gün geliyor, o düşünmeme onları da vuruyor. Bunu görüyoruz birkaç Hı. yıldır. Ve halkı da sürekli vuruyor bu. Çünkü halk da Bilmediği için var, çok muhterem bu işin farkında olan kesimler var. Ama önemli olan toplumda egemen olan şey düşünmemek. Halkı da her gün vuruyor, bir sürü e, can ve mal faturası ödüyor. Ama asıl tehlikelisi bir gün gelip de tom toptan toplumu vurursa, Toplumun kendisini vurursa, ki vurur, bu tamamen bir toplumsal katastrofi olur. Birinci Dünya Savaşı'nda bunu gördük. Bütün toplum, bütün ülke bu düşünmemenin asırlarca sonucunun faturasını ödedi. Katastrofe bir. Katastrofi, evet. Katastrofi, hocam. Evet, katastrofi. Ee, i̇nsan eliyle olan bir afet mi? Yani, biraz e, tabii, açalım onu. Tabii, tabii. İnsan eliyle olan bir afet. Evet. Doğa fırtınası değil. Bana. değil. Ama insanın yarattığı bir şey bu. Kesinlikle öyledir. Aynı terör gibi yani. Hı hı. Mutlaka bir gün vuracaktır. Şimdi bu düşünme işlemini İslam dünyasına baktığımız zaman yapmayan toplum olarak Türkiye'yi görüyoruz. Bakın son zamanlarda Suudi Arabistan'da bir güncelleme ameliyesi işlemi var. Hızlı da ilerliyor hocam. Aferin hızlı Çok ilerliyor. En son artık e, kadınlar da insan bizim gibi deyip eşitlikten yanayız ya. dendi. Bu neden biliyor musunuz? Bak koşturuyorlar hocam yani artık. Yani Ama bakın, şey bu başlayayım. neden biliyor musunuz? Şimdi Araplar anlamını anladığı için Kur'an-ı Kerim'i her dinlediğinde farkına varmadan zihinleri Diyalektik düşünme yapıyor. ve Çünkü Kur'an-ı Kerim baştan sona Diyalektik düşünme dolu. Kafirler dedi ki Allah dedi ki hı hı. Budur diyalektik. Zıt fikrin çatışması. Sizin zihniniz Onunla oluşuyor. Ha Siyasal nedenlerle baskılanıyor Ama o arada altta gelişiyor. Özgürlük bulduğunda Göreceksiniz bizden çok ileri geçecekler. Ve İslam'ın çağdaş yaşanması konusunda teoriler, kuramlar, kavramlar, nazariyeler, konseptler koyacaklar ortaya. Aynı durum İran için de geçerli. Bakın İran'da da yoğun bir teoloji çalışması var. Teoloji de olsa... Bir çeşit düşünme işlemidir. Teoloji, felsefeyi dinin hizmetinde kullanmaktır. Dini savunmada kullanmaktır, aklı, rasyonu ve felsefeyi. Fakat bu orta çağda, batıda olduğu gibi, düşünme işlemi yaptığınız zaman, siz farkına varmadan aklınızın çapı genişliyor. Aklın çapı genişleyince daha dar çaptaki akıl ki bir önceki akıl onun içine düşüp kayboluyor. Ama bu ülkede hiç yok. İran'a da bir özgürlük gelsin göreceksiniz. Oradan da bize çağdaş İslami felsefe tehdidi gelecektir. Kötülediğimiz, beğenmediğimiz Vahhabi, Selefi dediğimiz kesimden de bize gene İslami felsefe tehdidi gelecektir. Zaten batıdan sürekli, çağdaş batı, felsefe ve bilim tehdidi karşısındayız. Biz buna karşı nasıl duracağız? Bir tane bu işi yap, aşmış, becermiş düşünürünüz yok. Onun için Sayın Cumhurbaşkanım, bir an önce bu felsefe üniversitesini kursun kurmasını talep ediyoruz. Hı hı. Tarihe geçecek bir şey yoksa Efendim çok da uzun değil yani 30-40-50 sene sonra ki nesiller bizlere hep beddua edeceklerdir. Hocam biraz önce Suudi Arabistan'ın çağdaşlaşmasından bahsettik yavaş yavaş ilerlemesinden. Burada da bir hatta robot var Sofia en çok insana benzeyen robot ona vatandaşlık verdiler. Suudi Arabistan'da kadın bir robot ilginçte karşılanmıştı Buradan aslında biraz yapay zekaya Tabii. mı geçsek Ne Aynen dersiniz öyle. Yapay Çok zeka doğru. hakkında ne dersiniz Tamamen yapay zeka o <gülüyor> Onu anlatacağım Tabii. Şimdi Fransız filozof var Ernest Renan Bakın bu filozoflara da baktığınız zaman Bugün de daha de Bütün Avrupa ülkelerinden Aynı standartta Filozoflar çıkıyor Bu nasıl oluyor biri beşi Fransız, öbürü Almanya biri İngiliz, öbürü bilmem ne çıkıyor habire. Nasıl çıkıyor bu? Şimdi 52 tane İslam ülkesi var. Hiçbirinden bir tane çıkmıyor. Hep aynı tür dini sport açısı çıkıyor ama. Neden? Düşünmek lazım bunların üzerinde. Çalışmak lazım. Bakın Ernest Renan 1823 1892 arasında söylediği söze bakın bir de bugün bizde söylenen sözlere bakın. Değişmemenin tek yolu düşünmemektir. Evet. Şimdi buradan gelelim zekaya ve yapay zekaya. Onu anlatalım hı hı. isterseniz. Evet, tamam. Doğru. Zeka doğuştan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 Beşeri evet. diye mesela Aferin. bunu ayırmayacağız. Burada yok. Bu doğuştan geliyor. Bu doğuştan evet. ve tektir. Hı hı. Beşeri insan bu doğal zekayı kullanır. Yapayı yoktur. Yani beşerisi yoktur. Akılda var. Onları hı hı. biraz sonra söyleyeceğim. Hı hı. Zihinde de söyledik iki tane. Şimdi insan hani IQ testi yapıyoruz ya aslında IQ testi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 ...onun lojik ürünlerin yapması... ...mümkün değil. Çünkü biyolojik beden... ...kimyasal maddelerden oluştuğu için... ...kimyasal maddelerde... ...kimyasal tepkimeler oluyor. Bunlar da... ...kimyasal tepkime olmuyor. Siz ne verirseniz o... ...o oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla... ...şimdi... ...biraz sonra biyolojik düşünmede de anlatacağız... Ee, insanlığın sonu olmayacak. Sadece şu olacak insanın onlarca yılda da binlerce yılda binlerce bilim adamının insanının ürettiği bilgileri, formülleri, sonuçları oraya yüklüyorsunuz. Bir tuşa bastığınız zaman bir saniyede onların sonucunu alıyorsunuz. Biz unutuyoruz, o unutmayacak. Biz mesela. unutuyoruz ve bin tane insanı Birleştiremeyiz bir, yer, bir insanda. Bunların bilgilerini oraya yıkılıyoruz. Sadece insan tasarrufu ve zaman tasarrufu sağlıyor. Hmm. Ama şunu bileceğiz ki yapay zeka diye bir şey yoktur. Yapay zeka dediğimiz şey aslında insanın bulup buluşturduğu, geliştirdiği aklıyla ürettiği bilgilerdir. Evet, i̇nsanlar da bu yüzden mi ihtiyaç duyuyor? Yani unutulanlar ve Diğer bütün insanların işte hani önemli Tabii. kişilerin bilgilerini bir yerde birleştirebilmek Tabii. adına. Tabi kolay daha kısa zamanda hı hı. kullanmak, unutmamak çünkü biyolojik hafıza unutuyor, karıştırıyor ve onları ezberlemek için çok uzun zaman harcamak gerekiyor. Bir de ezberleme yaptığınız zaman. ...aklınız, zihniniz, hafızanız... ...şoklanıyor ve donuklanıyor. Donuklaşıyor. İnsan istiyor ki... ...hiçbir şey ezberlemesin... ...kafasında hiçbir bilgi olmasın... ...sadece düşünme işi için kullansın bu... ...biyolojik kafayı. Ve sürekli gelişebilsin... Hı hı. ...akışkanlığı gelişsin... ...seyyarlığı gelişsin ki... E, Yeni icatlar, yeni gelişmeler daha kısa zamanda ve daha çok olabilsin. Hiç tehlikesi olmaz mı? Mesela otonom silahlarda ve yeni baskı kurunma yöntemleri geliştirileceğinden bahsediliyor yapay zeka ile birlikte. Şimdi yani yapay zekanın sadece yapay zekada değil, hı hı. bütün lojik yani teknolojik ürünlerde her şey dışarıdan geliyor. Ama biyolojik yapıda her şey içeridedir. Malzemesi içeridedir. Mekanizması, sistemi içeridedir. Enerjisi de içeridedir. Siz şimdi o bilgisayara, robota enerjiyi çektiğiniz an bitti bunun işi. Çünkü dışarıdan geliyor. Hı hı. Bir kuş kendi enerjisiyle, kendi iç dinamitleriyle uçar. Onun için kanatlarını çırpar. Ama bir uçak... Hepsi dışarıdan geldiği için hı hı. kanatlarını çırparak uçmaz. Onu üreten insan gerekirse fişini de çeker diyorsunuz. Fişini çektiniz hı hı. enerjisini. Kestiğin zaman bitiyor. Evet. Ve ona bir komut yazılım yükliyorsunuz Yine sizin şeyiniz. Bu tıpkı şeyler gibi yani. E, Lojik bilgisayarlar, robotlar insanın kuklası, kölesi oluyor da bu mümkün de biyolojik insanın nasıl bir başka biyolojik şeyin e, kuklası olabiliyor. Bunun üzerinde durmak lazım. Evet. Mümkün değil, olamaması lazım. E onu başarabilen bir insanlar, işte bak bunu başaramıyor ama. Evet. Geldi mi vakit? Yani biraz daha var. Tamam. O 10 dakika daha var. Tamam. ilk Bölümü bitmesi. O zaman.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 Büyük baş hayvan sürmüş. Tek çubukla sürermiş ikisini de. Biz de her şeyi tek kelimeyle ifade ediyoruz. Ama piyasada tek kelimeyle ifade edilmiyor. İki kelimeyle. Biz bazen tek kelimeyle 3-4 şeyi ifade ediyoruz Oo, hatta. Beceririz. beceririz. <gülüyor> sonuçlarda ortada ucuz etin yahnisi acı olurmuş. Hı? Ucuz etin yahnisi acı olurmuş. Yani ne kadar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 çok güzel var yani. Hı hı. Bu bunu elde etmek için çabaya gerek yok. Bu her canlı da var. Konmuş. Kim koydu e, biz ilgilendirmiyor. Çünkü biz kişiyle işimiz yok. Yani hı hı. felsefenin ve bilimin kim sorusuyla işi yoktur. Ne, neden, nasıl sorusuyla işi vardır. Onun için dersimiz din dersi olmadığı için bunun kimiyle uğraşmıyor çünkü dinlerin işidir kim sorusuyla. Hı hı. Zaten kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacak diye üç sene, dört sene öncesinden tartışılıyorsa kim kişi, anlayın ki o toplum halen çağımız öncesi dinsel düşünme döneminde olan bir toplum demektir. Gerçi o dönemde dinsel diyorlardı her şey ama aslında çoğu şeyler de din değildi yani. Ama tek kelime vardı onunla ifade edildi.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 E, o zaman hocam hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyor falan deniyor yani. Ama hayvanların da biyolojik aklı var değil mi? Yani şöyle soruyorum. E, bir şeyleri öğreniyorlar ya. Onlar da biyolojik akıl sayesinde mi öğreniyorlar hayvanlar da? Tabii. Tabii zaten öğrenebildikleri şeyler o biyolojik akıl çerçevesindeki hı hı. şeylerdir. Mesela evet. i̇şte bir kelime icat edemiyor yani. Hı hı. Bu beşeri akıl. Bunu insan becermiş nasıl bir ama milyonlarca yıl almış. Onun için antropolojik olarak da baktığınız zaman insanlığın da bebeklik ve çocukluk devresi var. Yani dili icat edene kadar o da bağırarak ormanda, efendim doğada bağırarak iletişim kuruyordu. Onun için bağırmak bu çağda çok şey görülüyor. Oral dönem de deniyor ona, oral dönem, ağız dönem. Yani bugün insanlık ağız dönemini de açtı. Kimse konuşmuyor artık. Kafayla üretiyor, hı hı. bilgisayarla uyguluyor. Ha, konuşma yok. Ama ağızdan akıla geçememiş kişiler, insanlar, toplumlar ne yapıyor? Hala ağızla. Bütün gün yüzlerce kişi, yüzlerce kanalda, binlerce gün konuşuyor. Bir şey çöz çözülüyor mu? Değişiyor mu? Değişmeyecektir. Oturacaksın kardeşim. Kafasal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 kim onu daha çok kullanıyorsa o ileride oluyor. O güçlü oluyor. O zengin oluyor. Bizim ülkeyi ölçü almayalım. Bizim ülkede akılla zengin olunmuyor. Bizim ülke başka yollarla, haksız kazançla olunmuyor. Kurnazlıkla. Kurnazlık, animal, animal yollarla olunmuyor. Hüminal yollarla olunmuyor. Bizimki ölçü değil bizim ülke. Ama bugünkü insanlığın, çağın e, sistemi böyle. Orada kurnazlıkla bir kuruş kazan bakayım ne oluyor? Kazanamazsın. Zaten. Öyle ihtimal de yok. Akılla olacak Adam bir Facebook kuruyor, bir Twitter kuruyor akılla. Ama yine akılla üretilen bilimsel bilgileri başka bilim adamları tarafından alıp e, bir araya getiriyor. Akılla bir ürün üretiyor. Öyle oluyor. Burada öyle değil. Burada bir gecede bir gemi mal ithal et.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 Evet hocam yani e, mesela kavga, işte e, küfretme, değil mi? şiddet bunlar o zaman şiddet, dediğiniz taciz, gibi hüminal akıldan kaynaklanıyor. Bunun da daha sonra ahlakı da anlatacağız. Hı hı. E, o ahlakın da çeşitlerini anlatacağız ve günümüz öncesi ahlakla çağımızın ahlak arasındaki farkları da anlatacağız. Neden bu ülkede ahlaka egemen değil de ileri dünya ülkelerinde egemen? sistem olarak. Bunları da anlatacağız. Nasıl eğitiminin nasıl verilmesi gerektiğini de anlatacağız. Ama burada asıl çok güzel şeyler anlatacağım ikinci bölümde. Hı hı. İnsanlarımızın gündelik hayatında pek çok problemlerini çözecek düşünme biçimini ve bir de problemli olan bir düşünme var. Onu anlatacağız. Evet. Kurtaralım. Reklamdan sonra tamam. tabii. Kısa bir reklam arası. Birazdan buradayız. Çağdaş düşünmeye devam ediyoruz. En son e, günlük yaşantıya etkisinden, günlük yaşantıdaki halinden bahsediyorduk. Hüminal ve biyolojik akıldan, animal akıldan. Buyurun hocam. Şimdi biyolojik akıl, eğer beşeri akıl egemen değilse insanda, biyolojik akılın egemenliğinde davranacaktır. Biyolojik akıl tamamen hayvansal dediğimiz davranışlar üretir.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 Ee, ve onunla varlığınızı sürdürüyorsunuz. Hocam ama e, devlette de soy sop için e, bir sistem açıldı çöktü o sistem. Herkes merak ediyor soyunu sopunu. Yani eder de e, çağdaş dünyada kimse merak etmez. Önemi yok hepimiz dünyalıyız diyorsunuz. E, yok zaten artık eskiden e, kabile soy ağaçları vardı. Hı hı. Bin beş bin sene öncesine kadar gidiliyordu. E, öyleydi yani çünkü kan bağına dayalı toplumsallaşma vardı. Etnisite de oradan geliyor yani. Şimdi öyle olunca bugün günümüzde çocuklar artık dedelerini bile bilmeyen, fazla bir dedesini biliyor. O da beraber erken hı hı. evlenmişse çocuklar, beraber yaşamışlarsa biliyorlar. Ve artık bir yere başvurduğunuz zaman dedenizin de adı sorulmuyor. Sadece baba adı deniyor. Nüfusta da öyle artık. Nüfus kimlik cüzdanında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 başkasının malı, kavramı yoksa, yolsuzluk, hırsızlık, tokatçılık, tokatlama yapıyorsa bir insan bilelim ki o animaldır, tedavi edilmesi lazım. İnsanlaştırılması lazım onun. Peki bu biyolojik akıl, animal akıl e, nelere sebebiyet verir hocam? Tabii bunlar şimdi biyolojik akıl yani bir hayvan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 Baktığınızda sadece cinsel dürtü sebebiyle değil de karşısındakini güçsüz de bulduğu için aynı zamanda ona hükmetmek de istiyor. Yine bahsettiğiniz şeye çıkıyor değil mi? Tabii bunu aslında biraz sonra şeyi de ayırıyorum. Yani biyolojik düşünme ile hı hı. beşeri lojik düşünme de ayrı. Hı hı. Aslında orada bahsedeceğim onları. Tamam o zaman bahsedelim. Burada önce aklı bir tanıdık. Evet. Çünkü akıl... Ee, düşünme aygıtını yapan, şey düşünme işlemini yapan aygıttır. Hı hı. Nasıl düşündüğünü, o aklın özelliklerini anlattık burada. Ee, biraz sonra da düşünmeyi nasıl yaptıklarını tabii anlatacağız. Ki bunları tamam. anlatacağız ki, hı hı. insanda aslında üç tane düşünme var. Üç tane. Ee, onu da orada anlatacağız. Tamam hocam. Tabii. Şimdi beşeri akla geldik. Beşiri akıl dediğim gibi ilk başta, ilk sistemli akla logos diyordu. Şimdi reason, ration. Reason da sebep demek yani. İnsan aklı sebep-sonuç ilişkisiyle çalışıyorsa insan aklı var demektir. Ration de ratio yani oran demektir. Orantılı düşünmek zorundasın. Oran çok önemli. O nedenle çağımızda artık neden söz ediyoruz?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 şu davranış kötüdür, şu iyidir, ahlaken sebep, sebep yok. Ama artık çağımızda e, rasyonel çağ olduğu için e, oranıntısını, reasonable çağ olduğu için sebebini söylemek zorundasınız. Bunda ileride çağımız öncesi ahlak ve çağımız ahlakını anlatırken, çağımız öncesi, Hukuk sistemi ve çağımız hukuk sistemini anlatırken anlatacağız. Tabii tabii. Çünkü bunları netleştirmeden hiçbir şeyi anlayamaz, algılayamayız, hiçbir sorunumuzu da çözemeyiz. Sorunlar katlanır gider. Evet. Şimdi mesela bu e, biyolojik, şey, beşeri akıl, Tanrı tarafından verilen bir akıl değildir.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 Beşeri akıl yoksa bugün mutluluk da yoktur. Bu da yeri geldiğinde mutluluğu da anlatacağım. Mutluluğun yolu beşeri akıl kullanmaktan Kesinlikle. geçiyor. Kesinlikle. Yani mutlulukların da çeşitleri var. Nasıl elde edilebileceklerini de anlatacağım. Tabii onlara dayalı olarak sevgiyi, aşkı, duygululuğu bunları da anlatacağız. Bunlar da çünkü ikiye ayrılıyor hepsi. O nedenle dediğimiz gibi Tanrı'nın insana verdiği biyolojik akılda eşitlik vardır. Hemen hemen herkes aynı derecede akla sahiptir. Ee, ama bu beşeri akılda eşitsizlik oluyor. Birisi o teknolojik icatları yaparken efendim uçağı uçurtan havayı oluşturan gazların ölçümlerini yaparken e, birileri de Hala bu çağda 2500 sene sonra namaza abdesti bozan midenin gazlarının ölçümleriyle meşgul oluyor yani Hı -hı. aradaki farkla budur yani beşeri akılıyor hala halledememiş onu Dolayısıyla e, biyolojik akıl bedenselle yapıyla ilgilenir yani buna bizde kıl ile akıl arasındaki fark olarak diyoruz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 ee, geçene kadar ya nefes almaz ya da kendisini soğutur. Bu da kurnazlık oluyor öyle kurnazlık değil mi? Kurnazlık tabii. Ama sanki insani bir şeymiş gibi konuşuyoruz. İşte günlük yaşantımızda bunu insani bir şeymiş gibi kullanıyoruz bu kelimeyi. Kurnaz seni kurnaz seni deyip ve güzel bir şeymiş gibi bu yansıtıyoruz. Bu ülkede birini öveceğimiz zaman kurnazdır deriz. İleri dünyada, çağdaş dünyada birini kötüleyecekleri zaman kurnazdır derler. Çünkü animallıktır. Hayvan hala diyor. Ad, i̇nsan olamamış. Birini övecekleri zaman akıllıdır, rasyoneldir derler. Bizde birini kötüleyeceğimiz zaman bu aklı çok çalışıyor, kafayı yemiş diyoruz. Nitekim delilik, delilik biyolojik bir defodur. Yani Biyolojik aklı bozuk olan delidir. Fakat biz de biyolojik aklı bozuk olana veli diye peşinden koşarız. Evliya, veli diye. Değil mi? Beşeri aklını çalıştırana, felsefe, düşünme yapana... ...hocam kafayı yemiş, aklı yemiş diye ondan kaçarız. Bu da... E, ...yani ne kadar e, beşeri... E, Hümünal ne kadar? Çok düşünmekten kafayı yemiş onlarız ha, kafayı değil mi? Kafayı yemiş hemen <gülüyor> kaçarız ondan ama. Biyolojik aklı bozuk olana evliya velidir diye peşinden koşarız gideriz. Tabi oluruz ona. evet. Şimdi bu hümünal akım şöyle çalışır. Beşeri akıl Bilgi ve fikirle çalışır. Eğer bilgi ve fikir yoksa beşeri akıl çalışmaz. Zaten beşeri akıl demek eşittir, fikir ve bilgidir. Fikir ve bilgi yoksa boş dönen mikser gibi gur gur gur kuru gürültü çıkarır. Fikir bilgi olmadan beşeri akıl olmayacaktır. Onun için de bakın bilgi derken bilgi okuma ile olur, fikir düşünme ile üretilir.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 Ne gerek var? Çık konuş işte ağızla. Biz kafayla yapılan iki iş var. Biz o ikisini de ağızla ve elle yapıyoruz. Biri bilim öbürü felsefe. Kafayla yapılır. Hocam burada bölsem sizi röportajımızı izlesek. Hı, Çünkü evet. felsefeyi de sorduk tamam. röportajda. Yönetmenime sorayım hazır mı yönetmenim? Tamam röportajımız hazırsa e, akıl nedir, düşünme nedir diye sorduk bir de felsefe nedir diye sorduk, izleyelim Sizce akıl nedir? Çok güzel bir soru, mantık <gülüyor> akıl bence şudur kendi fikrini, kendi düşünen her şeyini kendi düşünen kendini kavrayabiliyorsan bir işi kendi başkaının iradesini yapmak ile kendi iradenle yapıyorsan bu en büyük akıl budur ki her şey devlet işinde de olsa, memurlukta olsa, iç de olsa kendi fikrinle, aklında hareket edersen her yerde kazanan bir insan olursun. Sizce akıl nedir? Vallahi bence akıl nedir? Ben kendi fikrimle düşüncelerimle hareket edersem benim için akıl budur. Sadece benim kendi fikirlerim yeterli. Evet. Sizce akıl nedir? Akıl kendini idare etmektir. Beden beynin verdiği hükümlere yerine getirmektir. Onun dışına çıkmamaktır. Evet. Mesela bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriyeler burada geziyor. Bizim gençlerimiz orada şehit oluyor. E, buna gerek yok ki. işte bu ahir. Düşünmeyi yani şöyle hemen. Bir işi mesela arkadaşımız bize bir iş veriyor. Sen bunu düşünmeden planlı plansız bir hareket edersen senin direktmen gideceğin yer, ya silivri açık ceza infaz kuramı ya edin açık ceza infaz kuramı. Evet. Ama düşünerek bunu kendi kafanda planlayarak yaparsan senin olacağın yer devlet kanalında en büyük bir kademe yükselmektir. Evet. Peki düşünme nedir sizce? Vallahi düşünme nedir? Ee, düşünme çok güzel bir soru sordunuz. Vallahi... Hani benim ya yani şu an zaten e, düşünme şöyle söyleyeyim ben. Size. Şu an bütün e, Türkiye vatandaşlarımız hakkında düşünme olarak var. Hı. Hani bir şeyi düşündükleri şeyleri fazla açıklayamıyorlar, fazla yapamıyorlar içinde tuttukları için. Hani düşünmeden fazla bir hani şey yapamayacağım ama gelenlikle arkadaşımın dediklerine katılıyorum. A akıl insanı diğer hayvanlardan ayıran belki de diğer canlılardan en önemli özellik. Hı hı. Evet. Düşünme nedir? O da aynı şekilde. Hı hı. O da aynı şekilde. Evet. Sizce felsefe nedir? Vallahi onu epey düşünmek lazım herhalde. Felsefe de onların karışımı diyebilirim yani. Akıl nedir biliyor musunuz? Akıl şöyledir. Akıl meramettir. Akıl istektir. Akıl el uzatmaktır. Yani akıl e, insanlara nasıl yardımcı olurum? Hayvanlara nasıl yardımcı olurum? Bu vatandaşa nasıl yardımcı olurum? Memleketime ne gibi faydam olur? Akıl onunla akıldır. E şimdi ben birini e, şey yapsam. Böyle hani açılıya getirse biri onu onu o akıl değildir. Akıl merhamettir, e, yardımcı, yardımlaşmaktır. Sizce felsefe nedir? Felsefe hayatın içinde olan olmayan e, bütün güzellikleri bir arada barındıran her türlü olayların bir anda açığa çıkması hayatın türlerinden gerçek yüzü veya ayrım olmayan yüzleridir. Akıl nedir? Akıl. Akıl nedir? Ee, bir insanın e, yaşamında kendisine yol gösteren bir araştırak. Hı hı. Düşünme nedir? Düşünme e, gelecekteki veya geçmişteki ve yapılacak şeyleri e, tasarlamadır yani düşünmede. Son olarak felsefe nedir? Felsefe bu insanın tüm yani doğanın, insanın ee, şey, her şeyin e, içine aldığı bir görüştür, bir düşüncedir. Yani. Akıl, dima. Dima, Allah'ın verdiği en büyük bir şeysidir, organdır. Akıl. akıl Efendim şimdi e, tıptan bunu birleştirmek lazım. Yani diğer organlardan da orantılı akıl. Sadece kendi başına değil. Mesela kalp de buna işlik eder. Akıl yön verir ama Kalbinde büyük bir fonksiyonu var. Evet. Düşünme nedir sizce? Düşünme. Düşünme. En iyi şeydir efendim o. Düşünmek lazım bütün olaylar karşısında. Yani bütün olaylarda düşünmek lazım. Düşünce en iyi olaydır efendim. bir soru. Felsefe nedir sizce? Felsefe. O da düşünceye girer efendim. Felsefe. Çok hassas insanların e, takip ettiği yoldur felsefe. Mantıktır. Hı hı. Düşünme nedir? Düşünme, e, idrak etmek, mantık. Yani mantığınla hareket edeceksin. Yani, on konuşup bir düşüneceksin. Akıl nedir? Ee, doğru düşünebilmektir. Ama ne yazık ki bu toplum aklını kullanmayı beceremiyor. Kur'an'da ne diyor? aklınızı işletiniz diyor. Ama bu toplum Kur'an'ı okuyup hazmedemediği, siniremediği için Kur'an'ın mesajlarını algılayamadığı için e, aklını işletemiyor. Peki felsefe nedir sizce? Felsefe nedir? Doğrusunu isterseniz ben felsefe ile ilgilenmedim ama felsefe de e, yaşamın bütün kademelerini, bölümlerini doğru algılamak, doğru okumak ve dolayısıyla insanlara faydalı olmaktır diye düşünüyorum. Akıl nedir? Akıl mantığını iyi kullanırsan, mantıklı düşünürsen, düşüncelerini güzel ifade edebilirsen, anlatabilirsen akıl odur bence. Düşünme nedir? Düşünme... Bütün düşün özgürlüktür yani. Düşünme özgürlüktür. Eğer özgürce düşün düşünceni, özgürce ifade edemiyorsa düşünemiyorsun demektir. Son olarak felsefe nedir? Felsefe, çok iyi, çok yani iyi felsefe, iyi konuşan, iyi düşünen, iyi şeyler yapan kişi, felsefeci kişi derler. Akıl nedir sizce? Akıl, <gülüyor> akıl yaşamı kolaylaştıran ve her türlü e, güçlüklerle, zorluklarla baş edebilen yaşam sevgisi bir şeydir akıl yani. evet, düşünme nedir? Düşünme de akla gelen yani şeylerin, e, olayları bir eylem haline getirmek. Son olarak felsefe nedir? Felsefe yeryüzündeki yani e, bazı Vatandaşların ya da diyelim ki yani bilim adamlarının ya da bu işte uğraşan şahısların bilim adamı olması da gerekmiyor. Kendi yaşam koşullarını insanlara sunmaları, kendi düşüncelerini, hareket tarzlarını, yaşam tarzlarını insanlara sunmaları için ortaya koydukları bir nesnel, düşüncel bir ortam. Akıl nedir sizce? ...aa bu çok güzel <gülüyor> soru hiç, hiç bak aklıma gelmemişti. Hani şimdi söyleyeceğim herkesin aklı farklı diyeceğim ki hani doğruyu yapmak düşünerek... ...insanın kendine olan veya çevresine olan topluma arkadaşına olan faydalı bir hareketini icra etmektir. Veya e, ne bileyim işte öyle gibi bir şey ama herkesin de aklı çok farklı onun için de diyemiyorum. Aslında bütün insanların aklını güzel kullanması, iyi niyetle, güzel şeylere, sevgiye, saygıya ve insanlara e, güler yüzle davranıp çalıştırmasını. Evet. Felsefe nedir diye sorsam size. Valla o da çok göreceli bir şey felsefe. Çünkü ben felsefeyi çok severim, psikolojiyi de çok severim, sosyolojiyi severim. Herkesin bir kendi felsefi düşüneyim. Yani şöyle diyelim mesela bana göre felsefe insanların yararına ve e, olan her şeyi yararına olan her şeyi güzel düşünmek, davranmak o insanın felsefesidir. Ama sonuç olarak hep ben hep iyiden yanayım, güzellikten yanayım, insanların üzülmemesinden yanayım, barıştan yanayım. Bana verseler bu dünyayı sevgi ve e, barış üzerine kurardım herhalde. Akıl nedir? Düşünmenin üstündeki bir akıldır yani. Yani en çok yani bir şey düşünüyorsun onun daha ilerisine akıl demedir. Evet, düşünme nedir? Yapabilecek olduğum bir şey kimseye danışmadan Özgüven olarak belirtmelidir. Peki felsefe nedir son olarak? Felsefe çok zor bir soru. Felsefe mesela ben sana bir şey tarif edeyim. Bir beyaz kağıtın içinde bir nokta var. Nasıl tarif edebilirsiniz onu? Bir kağıtta bir beyaz nokta var. Hı hı. Siyah kağıtın içinde bir beyaz nokta var. Tamam ben beyaz kağıdın üzerindeki siyah nokta derim. Bir başkası evet, evet, siyahtaki beyaz siyahın üzerindeki noktası. beyaz. İşte, evet felsefe odur. Başka güzel evet. bir şey yok yani. Evet. akıl nedir, düşünme nedir, felsefe nedir diye sorduk. Cevapları da taşıtık ekranlara. Ne dersiniz hocam? Yani tabii bilmiyor. Şimdi akıl düşünme işlemini yapan aygıttır. Bunu hı hı. böyle bileceğiz. Düşünme ise fikir üretme işlemidir. Felsefe ise sistemli ve sistematik düşünmedir. Evet. Dolayısıyla var olan olgu, obje ve olayları tanımak ve tanımlamaktır. Bunu yaparken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 Otomatik. Görür görmez hemen gevşiyor. Bu animallık, biyolojik akıl. Halbuki yani dinimize bu bilgilerle, bu metotlarla yani felsefi metotlarla baksak o zaman güncelleyebileceğiz dinimizi. Yani şimdi bir Hazreti Şerif var. Hazreti Peygamber diyor ki Kıyamet günü. Güneş o kadar çok yakın olacak ki diyor. Bir kilometre falan. Çok sıcak olacak. Orada bir tane gölgelik olacak. Livaül ül Ham sancağı. Gölgelik. Bu gölgeliğin altına yedi sınıf insan girip de güneşten korunacak. Bunlardan bir tanesi bir kadının bir erkeği cinsel ilişkiye davet ettiği halde, bak erkeğin hiçbir çabası olmadan, kadın davet ettiği halde, ona icabet etmeyen, gitmeyen erkek olacak diyor. Bu nedir? Bakın, dış faktörlerle, dış dürtülerle, içgüdülerle değil, tamamen hüminal beşeri akılla çalışan, hareket eden e, insan demektir. Evet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 Tam olarak fark nedir yani? Bunu tam olarak nasıl açıklarız? Vahşilik ve medenilik arasındaki fark. Şimdi şöyle, medeniyet vahşilikten uzaklaşıp insan olmaktır. Bir kişi ne kadar çok animal davranıyorsa o derece vahşidir ve medeni olmamıştır. Bütün bulgular mevcut her insan ırkının en gelişmişinin ve en ilkelinin günümüz insanilik düzeyine ancak milyonlarca yıla yayılmış uzun ve sancılı bir düşünsel düşünme tırmanışının ardından ulaştığını gösterir. Bu büyük bir antropolog var. George Fraser diye. Bunun tespitidir. Dolayısıyla bugün halen vahşi olan yani animal davranan insan, Kesinlikle bazı açılardan 10 bin, 50 bin, yüz bin yıl öncesinde kalmıştır. O nedenle cennette, yani cennetin tasvirine baktığımız zaman cennette vahşiye yeri yoktur. Yani açık kadından tahrik olup da hele de Kötü bir şey yapan insanın vahşi görüleceğinden dolayı cennette yeri yok. Cennetin medenilik standartlarını dünyada iken tutturamayanlara da yine cennette yeri yoktur. Aradaki farklar. Vahşi sözlü ve fiziki şiddet kullanarak dikte eder. Dayatır yani. İkna etmeye uğraşmaz. Medeni ise dikte etmez, akılla ikna etmeye çalışır. Vahşi, orta ve ortak yol bilmez. Medeni, orta ve ortak yol bulur. Vahşide iki kişi yoktur. Tek kişi vardır, o da kendisidir. Ortak kişi ve ortak alan da yoktur. Bütün ülkenin alanını, binanın, evinin, alanının hepsini kendisinin görür. Ona göre davranır. Başkası oturuyor bu binada, rahatsız eder miyim, etmem mi? Bunları düşünmez. Tepinir evde, bağırır. Halbuki bugün kanunda, binalarda bile ortak alan diye bir yer var. Ve buraya o binadaki... 10-15-20 dairede oturan çeşitli zihniyetlerdeki insanların hiçbirinin zihniyeti oraya egemen kılınamaz. Yasaktır. Ortak alan, medenilik budur. Bu ülke için de geçerlidir. Eğer sen ülkeyi tek bir şeyi dikte ederek efendim, e, ortak alanı işgal etmeye çalışırsan hı hı. sen de Vahşisin demektir, medeni değilsin demektir. Yani ortak alan kavramı medenilikte vardır. Doğada ortak alan kavramı yoktu insanlık doğada, ormanda yaşarken. Kim nereyi ele geçirirse onundur. Bütün alanları kendisinin sanır vahşi. Vahşi sadece kendi kişisel çıkarını yani mamasını düşünür. Başkası veya başkasının hakkı kavramı yoktur. Başkasını rahatsız etme kavramı da yoktur. Medeni ise başkasını düşünür. Şimdi sen önce topluma çağdaşlık, medenilik, din, ahlak e, anlatacak kişilerin önce medeni olması lazım. Bu işi yapıyorum acaba birini rahatsız ediyor muyum? Birinin kul hakkını yiyor muyum diye düşünmeyen insan e, vahşidir, ondan din adamı olmaz. Hı hı. O nedenle din adamlığı sınavlarında bilgiden çok medeniliğe bakılması lazım. Vahşi mi değil mi ona bakılması lazım. İnsanlık demek hayvani doğayı insani duaya dönüştürme çabasıdır. Evet. Güzel. Bir de biyolojik akıl duygularla düşünür. Biz buna pathosla düşünme diyoruz. Pasos. Beşeri akıl logosla, akılla düşünür. Fikirlerle düşünür. O nedenle duygusal, e, duygu, pasosla hareket eden insan bir şeye duygusal bakar. Mesela şimdi eski camilerimiz var içlerinde, çok güzel sanatlar var içerlerinde. Yabancı geliyor, orayı anlamak için bakıyor. Anlıyor ve onun hakkında yüzlerce sayfalık kitap yazıyor. Bizimki gidiyor ağlamak için bakıyor onlara. Yani Duygusal yani doğal biyolojik akılla davranan ağlar, lojik, beşeri akılla davranan anlar. Bunların geliştirilmesi lazım. Bunlar doğuştan. Doğuştan olanı duygusal olandır, doğal olandır. Bizim sonradan kazandığımız lojik, hüminal olandır. Eğer bir, bu ülkede bir sürü hayvanlıklardan şikayet ediyorsak, bilelim ki biz burada insaniliği işleyemedik, eğitemedik, öğretemedik. Hiçbir yerde öğretemiyoruz. Camide öğretemiyoruz. Yüz bin cami var, öğretemiyoruz. Okullarda öğretemiyoruz. Toplumda, sosyal hayatta öğretemiyoruz. Hiçbir yerde öğretemiyoruz. Üniversitede öğretemiyoruz. Öğretemiyoruz yani. Bu zor bir iş. Bu bizim becerebildiğimiz bir iş değil şu ana kadar. Bundan sonra da yapabilmek için ayrıca uğraşmak lazım. Hocam bir hatırlatma yapayım ben size. Hmm. Beş dakikamız kaldı. Yapmayın ya. Evet daha sofistik düşünme falan o sofistik vardı. sofistik düşünmeye geçeyim hemen o Geçelim zaman. Mi? Geçelim mi? Haftaya mı bırakalım onu? Bunu kısaca anlatayım da haftaya da gene detaylı tamam. anlatırız. Ee, eğer bir toplumda taciz, tecavüz, şiddet varsa orada animallık var, vahşilik var, Hı -hı. insanileşmeme var. Buna toplumda devlette ciddi bir şekilde el atması lazım.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 İki dakika varmış, iki hocam. İki dakika, e buna evet. girmeyeyim, haftaya tamam, şey Tamam, girmeyelim hocam. Bizim bu yazılarımızı dediğim gibi web sayfamızda da elimizden geldiğince, yani bir örnek, hı hı. bir kişiyle olmaz bu işler ama ben orada bir örnek, metodoloji sunuyorum. Ee, hem insanlaşmak hem çağdaşlaşmak için, yani... O yazılar orada gerekçeli, detaylı, metotlu okumak isteyenler için de ulusaldemokrasienstitüsü.org diye hı hı. web sayfamıza bakmalarını tavsiye ederiz. Orada siz e, yeni yazılar da paylaşıyorsunuz her hafta herhalde öyle Tabii mi? Tabii bizim bu şeyler de oraya yükleniyor. Oraya yüklüyorsunuz ee, YouTube, görüntülerimizi görüntüler. de. Ben de yazı, kendim yazı yazıyorum. Hı hı. Yani bir kanal açabilirsek çağdaşlaşmaya yapabiliriz. Ee, örnek e, çalışma metodolojik hı hı. olarak e, çalışmalarım var. yani evet Bu arada ben e, tekrar edeyim WhatsApp numaramızı e, sizler de bize yazın, ulaşın, e, görüşlerinizi belirtin, sorularınızı sorun. Sanmayın ki okumuyoruz, okuyoruz. Hepsine tek tek bakıyoruz ve programın içinde yer veriyoruz. Soruları programda tek tek okumasak da biz onları program öncesinde okuyoruz ve Programın içinde konulara bölüyoruz 0545 357 42 13 tekrar ediyorum 0545 357 42 13 numaralı hattan whatsapp'tan bize yazabilirsiniz noktalayacağız hocam artık. Efendim tekrar teşekkür ediyorum çok e, yoğun ilgi var e, binlerce mesaj geliyor soru da soruyorlar hep teşekkür mesajları e, ben teşekkür ediyorum yani kendim için değil. Toplumumuz için teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yani böyle bir şeyin bilincinde, ihtiyacın farkında olmaları. Hı hı. Çünkü farkındalık çok önemlidir. Bu kitabın arkasında da yazdım. Ee, bir bilim adamı sadece Fransız Bakon 1516. asırda bilimin ilerlemesi adlı diye bir eseri yazıyor. Sadece farkındalık uyandırmak için. Hı hı. Farkındalık, awareness çok önemli bir şeydir. Bu Tıpkı arabanın debriyajı gibidir. Araba debriyajı açık olmazsa vitesi almaz. Ben bu farkındalık üzerinde daha çok içerikten daha çok durmak istiyorum. Şunu bilelim, bundan sonra bugün ve bundan sonra hayat düşünme üzerinde dönüyor. Var olmak isteyenler, kişi ve toplumlar olarak bu düşünme işleminin ne olduğunu, nasıl yapıldığını öğrenmeli, oluşmalı ve onu yaparak ürünler vermek zorundadır. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Noktalıyoruz. Hafta yine aynı saatte perşembe günü 20.00'da kare ekranlarında olacağız çağdaş düşünmeyle. Hoşça kalın.